Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynısını yapıyoruz lan. Aynısını yaptığımız için sevgili dinleyiciler hiç dinlemenize gerek yok. Birazdan biz sizin bunun komplesini dinletiriz. Günaydın saat 8.23. Dün burada bir takım sözler verilmişti. O sözler yerinde tutuldu. Yerinde tutuldu dediğim yerine getirildi. Oktay Bey günaydın. Günaydın. 25 günaydın, Aralık güzel. 2012 Salı sabahından hepinizi sıcacık bir merhaba. <gülüyor> Arabalarınızın camındaki buzları temizlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Düşünme, ben biraz Wi-Fi'li oyuncu fırsat... olarak kamu spotu alıyorum da. Düşünme fırsatım verdim Fahir. Bir evet e yani. E şey oldu. Valla sabah sırf üşengeçliğimden az daha e şey yapıyordum yani. Ee, ne derler ona kendimle mücadeleyi kaybediyordum. Küçücük bir delik açtım camda. Hı -hı. Şu parmağımla. Ya bir geçemedin Hı -hı. şu kolonya teknolojisine ya. Valla Oktay kötü alıştırdın. Alışıncaya kadar bedava alıştıktan sonra valla yani neyim o var neyim yok. O fıstısı, alkolü fısfısı alıncaya kadar en azından bir kolonya gerçi senin evde kolonya da yoktur. Yani maalesef. Kolonya kokusunu sevmiyorum ben falan. Diye. Abi kolonya ben, kokusu var ama şimdi kalite e, yerlerin kolonyası kolonya. var öyle. Levantalı mevantalı Efendim çaylı maylı falan filan. Öyle değil limon falan. kolonyası. Yüksek dereceli bir kolonya alacağız. Ah Oktay nerede? Kim kaybetti de ben bulayım. Neyse günümüzde şeyle başlamak istiyorum ben. Ee, protestolar protestolar pardon kına kına kına kına kına falan. Kına, evet 2012'nin enlerini konuşacak mıyız falan filan diye e, konuşmuştuk ya. ya Bugünden onu... başlayalım 2012'nin utanç verici e, haberleri diye. Bugün yani nedense Aralık ayına denk geliyor çoğu. Ee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kına ben... kına değil utan utan utan utan diyorum. O yani. zaman ben kına kına kına diyeyim sen de utan utan utan utan de tamam Vallahi mı? Evet utan kına... utan utan utan böyle programın sonuna kadar söylemem lazım benim yerini bulması için Fahir. Ya aslında çok da pek çok kesim tarafından çok ciddiye de alındığını zannetmiyorum ya. Sadece bir kısım insanlar mahcup oldular. Yani mahcup oldular dediğim kendilerini kötü hissettiler. Özellikle de belki de bu üniversiteden mezun olup aynı fikri paylaşmayanlar. İstanbul, Marmara, İstanbul Teknik. Yıldız Teknik Gasray Mimar Sinan Hacettepe Bezmi Alem Sabahattin Zaim Uşak, Bingöl, Afyon, Koçetepe ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri birer senatoları bildiri yayınladı. Öğrencilerin şiddet eylemiyle tarihi başarı gölgelenmeye çalışıldığı kavga ve şiddet hiçbir Pardon fikri... pardon ne demiş? Öğrencilerin şiddet eylemi demiş? <gülüyor> evet. Öğrencilerin şiddet eylemiyle tarihi başarı gölgelenmeye çalışıldığı kavga ve şiddet hiçbir fikri hizmet etmez. Yok. inceleme başlattı. Hadi bakalım. Ama dün Galatasaray Üniversitesi'nden bir grup öğretim görevlisi ise bu ortak bildiriye nine dediler. Zaten ee, bu üniversitelerin ee, üniversite olarak açıkladı. Üniversite camiasındaki herkesin böyle düşünmediğini çok e, net bir şekilde e, kafası biraz çalışan. Bizler biliyoruz. Bizler derken Fahir ve ben kendimden bahsediyorum. Yani bu e, açıklamalar tamamen e, yönetimden, rektörlükten e, yapılan açıklamalar. O yüzden de kimsenin yani bu üniversiteye mensup olan hiç kimsenin muhaçup olmasına, böyle bir şey yapmasa falan filan hiç gerek yok. Bu açıklamayı yapan. Esas. Empati... Utan, utan, utan, utan dediğimiz kişi. Yok. Yani empati yaptığım zaman e, Hakeza o üniversitelerden zamanında çeşit çeşit yönetimler oldu. Çeşit çeşit insanlar oralardan mezun oldular. Böyle bir açıklama yapmış olsalardı ben yine böyle bir mahcubiyet hisseden ben demeseydim. Ya şöyle nasıl ki Ottu'nun içinde e, şey var. Onlar da ama lastik yakmışlar diyenler var. Onlara nasıl mesela... Nasıl içimiz şu anda titredi değil mi? Evet. Dikkat et insan. Çantalarında molotof varmış onların da. Onlar da lastik yakmışlar diyen var da... Onlara nasıl biz aynı pencereden bakmıyorsak olaylara... Ve onlara da utan utan, kınan, kınan, kınan diyorsak... Bu demin söylediğim gibi... Yani bu açıklamayı yapan üniversite camiasına da... Aynı şekilde topyekun bakmamak lazım yani. benim söylediğim. Bizim söylediğimiz o yani. O aynısı, aynısı. Abi sanki burada herkes efendim otru e, şiddet şiddet şiddet efendim şiddet olsun şiddet olsun demokrasi şenlikleri olsun diye böyle bir coşku hiçbir zaman olmadı. Olmadı. Yani bir de şöyle bir şey var hiç bilmediğimiz üniversiteleri de öğrenmiş olduk. Evet ya yani şimdi ben dün, iki tanesini dün, hiç duymamıştım. Sabahtin Zaimino. Ben dün bir araştırma yaptım. Allah Allah yani. Bayağı iyi reklam oldu yalnız. Ya tam, bayağı, bayağı iyi sana. oldu. Ee... tanıtım evet. oldu daha doğrusu. Reklam da diyebilirim ya yani. Evet. Hakikaten tanıtımı bunlardan en güzel çok dik, dikkat çeken sabahtin zayıfıydı. Ondan üniversite. önce bir şey söylemişler onu neydi Hayır. Ondan önce gazeteler mı? Hayır değil ondan sonra. <gülüyor> Uşak. Ee, Bezmehalem, bezmeh. Benim bilmediğim bir şey düşünerek bir şey okudum. Ya ben de, alem. on da mesela. Vallahi mi? ben de ne kadar çok üniversite var dedim ya. Hakikaten ülkemiz bir üniversite cenneti. Ondan Vallahi öyleymiş. Ama i̇şte, işte kalite kalite olduğumuz buradan belli. Buradan. buradan. bir Ama işte böyle ya. köklü üniversitelerin e, yönetimlerinden gelen açıklamalar da. Hakikaten ya yani ne bileyim yıllar sonra dönüp baktıklarında belki o kadar da sürmeyecek yıllar sonra da ne bileyim bugün uyanıp kalktıklarında aynı şekilde bakabilecekler mi? Çok yani ben şunu haberleri izliyorlar yani ben onu hissettim. Çünkü ATV haberde demişti ya, evet. ö, uydunun uzaya fırlatılmasını protesto eden öğrenciler diye. Evet. Bu ort açıklamada, ortak açıklamada ve başka üniversitelerin, bu diğer saydığın üniversitelerden yapılan, böyle tek tek yapılan açıklamalarda o var. Evet. Yani bilime gölge düşürüldü, işte uzaya fırlatılan uydu. Öyle bir evet. şey yok, bir kere daha bir söyleyelim. Yani biz uydu seviyoruz ya. Uydu seviyoruz, Benim uydu yapar açıklamasına... arkadaşlarım da vardı. Bilimin hastasıyız biz. Ya. Yani ki üniversitedeyiz hep birlikte. Yani o yüzden bu e, o protesto e, i̇şte yapak, demokrasi demokrasi, ileri demokrasiye da, geçiş. Aynen öyle. Uygun değil. Yani hayır böyle düz cümleleri kurmak lazım Fatih. Tabii koş, yani. sen kur sen kur. Çünkü bilmiyorlar. Yani haberleri izliyorlar ama tek bir kanaldan izlemeyin haberleri. Yani pek çok, çok kanal var. Bir iki kanal en azından Yani çeşit çeşit kanal var çeşit çeşit insan var ee, İleri demokrasiye geçişte bu tür sıkıntılar yaşanır Oktay yani ben de çok garipsemiyorum açıkçası Ama şimdi durduk yere ne gerek var ona, Yani kimse böyle bir açıklama mı bekledi Durduk yere olduğunu Hayır durduk yere değil tabii de, ki onu biliyoruz yani Durduk yere olmadı bile Hayır yani hiç belli olmaz onu bir şekilde alalım bir açıklamaları alalım bir lütfen Yani durduk yere olmuş olamaz Dürtülmüş olabilir evet. ee, Şişlenmiş olabilir siz niye ee, bir şey falan diye kendi aralarında konuşulmuş olabilir. <gülüyor> Teneto toplantı. Yani. Valla bilmiyorum. Üniversite senatosunda demek ki neler neler konuşuluyor. Ya ben bir ara hakikaten şimdi akademik olmadığıma ve bir üniversite senatosunda olmadığıma çok üzüldüm. Özellikle bu üniversitelerin senatosunda olmayı çok istiyordum yani. Ne, ne yaptın Böyle keyifle çayımı içerek... Çay İlk başka tost, tostumuzu sandviçimizi yeriz. Çünkü senatolarda benim bildiğim... Çift sandviç. kaşarlı tost deniyor. Ne çift kaşarlısı ya yani tost şey değil soğuk sandviç geliyor. Soğuk sandviç mi? Salamlı malam <gülüyor> tabi herkesin kumanyası aynı olmayabiliyor. Bazılarında, <gülüyor> bazılarında salam ekmek var. Bazılarında olurken bazılarında mesela domates beyaz peynir oluyor. Ay ay ay vallahi billahi ya. Neyse yani ne diyecek diye <gülüyor> bir şey yok canım ne yani, diyelim yani. Denecekleri herkes söyledi. İyice... Zaytun söyledi. Biz söyledik. Efendim, ben söylediğim, siz söylediniz. Zaten zor, zor. dün esprinin dibine vuruldu yani. Artun'un falan da zor yani artık. Vallahi ya. Yani. Artık kapanıyor bütün şey konuları kapanıyor. Yani. Hayır, ultra çalışmaya girdiler, adamlar fazla mesaiden şişecekler. Bence ciddi haber yapsın. Artık zaten gelinen nokta o. Şey yani. İyi haber, güzel güzel yapsın versin haberini. haber. Haberde lider marka abi vallar. Bir de televizyon açarlarsa tam olur. Ben zaten Zaytung televizyonu diyorum, çok zevkli ki. Geçen hafta da zaten yani şeyini, e, iten şeyini düzeltmesini, diyanetten düzeltmesini yedi. yedi. Tamam. İlk düzeltmesini de yedi. Valla yeni kanalımız hayırlı olsun, <gülüyor> haber kanalımız. Aa vallahi hayırlısı olsun. Ay. Evet, gülüyoruz ama utan utan utan dediğimizi bir kere daha vurguluyoruz. Evet. Ee, Bunu detaylarıyla gireyim girmeyeyim diyorum da girmeyelim artık. Yani... Hangisinin detaylarıyla girdik? işte daha ne, daha ne detay vereceğim. Evet, yani ne kadar detay verebilirsek elindeki açıklamayla. Kaç yılda bir yaşanıyor böyle bir hadise Allah aşkına lütfen. İşte yavaş yavaş yani demokrasi noktasında varılan nokta ne olacak bilmiyorum ama gidilen yol. Ee, hep bu tip e, kutuplaşma bu tip kutuplaşmaları şey yapacak Fahir yani artık üniversitelerde dün ben bir hashtag gördüm ee, Botu ayakta İstanbul, İstanbul seyrede de diye. ayakta diye yani o da bence çok üzücü bir şey yani topyekun bakışın bir diğer göstergesi yani o da hani sonuç olarak İstanbul, Ankara'dan da üniversiteler var orada Otlu'nun içinde de buna itiraz eden var falan filan. Yani bu buna dikkat etmek lazım. bu şey yapmamak lazım. Oraya doğru gitmesi için oluyor bütün bunlar. Yani Otlar, ona hizmet ediyor. Kusura ediyorum. bakma da yani e, çok özür dilerim. Çok iyimserse ona bakmamak lazım. İyimser, Ta bunu, bu, İyimserlik değil, tam tersine her... çok kötümserim ya. Ya kötümserse yani iyimser kötü bakmama... şey Tamam kötü bir şey söylüyorsun da işte bunu dikkate alacaklar çok fazla dikkat. Ee, en azından seni beni dinlediklerini zannetmiyorum. Zaten ben zannediyorum <gülüyor> bir haftamız falan kaldığını düşünüyorum ben. Valla öyle işte Vay. son program program. Yani Neyse. bu Ege'nin olmamasını da ben ona yoruyorum. Vallahi sevgili dinleyiciler tamamen e, ideoloji. kritik zamanda yok. Vallahi nasıl oluyor anlamıyorum. Tak gidiyor hemen açıklamalar pat arkası arkasına geliyor yani. Ne nasıl oldu model da? sabahlar neden bir kişi devam ediyor? Ben o tarihte Ankara'da değildim arkadaşlarımı ziyaret ediyorum ara sıra. Aman neyse, kısmetsi olur be o sahne. olur ne Kaderini dedi? alındı bak şöyle alnımı da çizerim. Alındı göstereyim. deme Fahir, alındı ne? deme, alında. Alında, alında, alındı. Alındı. alındı gibi duyuldu. Ha şey olur, alında ne yazıyor dedin? Ha alında, ama bak orada <gülüyor> daha iyi, iyi şey yap. Daha bir daha bir. De şey gibi. Gibi. <gülüyor> bir de şey. Heh, bitişik onu. <gülüyor> al al al al al al al al <gülüyor> İngiltere, İngiltere kraliçesi ikinci Elizabeth'in kurban şeyleri. olurum İngiltere kraliçemize hep beraber Noel mesajı bu yıl ilk kez 3 boyutlu. Aaa bugün vermiş. Christmas Christmas tabi ya yani sevgili diniciler dün erken bir e, Noel kutlaması yaptık e, mutlu Noeller diyelim bu e, sefer doğru bir şekilde e, mutlu Noeller oldu e, tüm e, Noeli, kutlayan. Noel'i kutlayanlara e, mutlu Noeller Noelçilikler Noel. dinleyenler var onlara bir Merry Christmas diyelim. Değil mi? Ondan sonra. Ben bunu başka dillerde de öğrenmek istiyorum. Keşke onu öğrenip gelseydim. Keşke Hayır. öğrenseydim. İşte son dakikada dün bütün bu haberlerle uğraşınca sabaha kadar yani... E, gözümü kırpmadım ne yalan söyleyeyim. E, üç boyutlu e, Noel mesajı ilk kez yayınlandı Kraliçe tarafından. 3D kalitesiyle. Vallahi öyle. Kraliçe parantez içinde 86 demek ki Kraliçe de olsa yazılır. Yani. Parantez içi yazılır. Şart Oktay, Orada bir şey nasıl diyeyim bu aslında bizim yazı kültürümüze girmesi lazım. İsim geçiyorsa mesela büyük harfle yazılır. İmla da imla kuralları geleği ya. Evet. Geleği derken geleği. Silahı gibi. silahi ve geleği. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun da aynı şekilde isim geçtiği dakika parantez içine yazacaksın yaşı. Vallahi kraliçe 86 diye yazılmış tebrik ediyoruz. Kraliçe 86. Ya. Kraliçe Svarovski kristalleriyle her iki yanına Q. Svarovski yaz parantez içinde. Muammer Svarovski'nin doğum yıl dönümünü yaz orada. 17. O güzel isimleri de mi? Yani öyle. Aman onunla baş edemem. Öyle birisi ya. yok mu Svarovski diye? Swarovski var canım. Swarovski ailesi. Meşhur eski bizim İstanbul. At Atilla Swarovski diye biliyorum ben. Q. Queen yani kraliçe yazılmış 3 boyutlu bir gözlükle filmi ilk izleyenlerden olmuş. Gelmiş 3 boyutlu olarak kendi filmini seyretmiş. Aa ne güzel. Ee, İnsanın kendi sonra, filmini 3 boyutlu seyretmesi de ayrı bir haz verir doğrusu. Buckingham Sarayı sözcüsü 3 boyutlu yayın konusunda şöyle demiş. Kraliçenin tahta çıkışının 60. yıl dönümü için elmas jubileyi kutladığımız bu yıl... Ha öyle mi deniyormuş? Gerçekten. Elmas jubile miydi? E artık bilatini bilatini gömdü artık Geçen ne oldu? Geçen sene 2012'de kutlandı değil mi bu? Valla e ben şey mi? Bir sürü mi? sanatçılar Vurozu geldi. gümüşü bilmem neyin neler neler yaşandı. Malzeme bırakmadık kraliçeye. Biraz özel olmasına çalıştık her şeyin demiş. acık özel oldan. Biraz para acıdık ama değdi be. Ondan sonra valla çok güzel oldu sayın kraliçem yani şey ne? Herkes mutlu mesut ayrılmış. 3D mesajı ne? İşte Noel'le ilgili işte mutlu noeller. görüntü mü? Tabi canım görünt Görüntülü canlı canlı fayr yani sadece görüntü de değil yani böyle işte gözlükler falan filan böyle her şey. Falanlı filanlı. Falanlı filanlı yani şey. bilmiyorum bir daha mı iyi daha mı kötü ben şey yapamadım. Bir heyecan olduğu kesin ama yani o yılbaşı mesajını alan kişi olarak. Ya ben şimdi bir tane daha haber vereceğim de vereyim mi vermeyeyim mi diye çok ürküyorum da hadi hadi vereyim de. Yani... Sen kime gönderdin 3 boyutlu mesaj gönderme şansın olsa? Sana Oktay derdim. Günün özeti. İşte bu çok güzel. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bak. Rica ederim. İşte Yok canım gönderecek, bir... <gülüyor> gönderecek bir sürü adam var emin ol. Yani sadece hayatta bir ha, tek... Uzaktakine tevi... mi gönderdin yoksa yakındakine gönderip mesela... Yakındakine de göndereceğim. Ben... Yakındakine en güzel mesajı gönderirdim. Ben izlerken mesela yanımda mı dururdun? Nasıl? nasıl olmuş diye. Çünkü ben sen öyle, öyle bak şimdi, şey bak. geliyor gözümün önüne benim. Bak kaşlara bak. Bendeki kaş nasıl oynuyor? Ee, Selçuk Üniversitesi'nden... E, ondan da mı kınama? Yok ondan kınama yok. He. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doşent Doktor Nuri Şimşeklere ait bir açıklama geldi. Ee, Şimşekler şöyle diyor. Gel ne olursan yine gel Rubayisi'nin Mevlana'ya ait olmadığını söylüyor. Ha o da değil diyor. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Sözü de o da Mevlana'nın değil diyor. Hadi buyur buradan yak. Doğru evet. Şey de Mevlana'nın değil. E, yaktığın kadar ödedi o değil. Nihat yani, şey mi? dediğin kadar. Nihat Doğan'ın mı? Değil yok. Neydi bizim kullandığımız? Bir adam'a bakarım adam, adam mı diye. Niye? Bir de e, adam'a bakarım söylediği e, söz e, mü e, diye. Var ya. Evet. O da değil. Ha o da onun değilmiş. E, e, hakikaten öyle Oktay. Değil değil. değil evet. mi? Doğru mu? E, söylüyorum ben sersiferini de söyledim. O din değil, onu değil. ya e, Doğru. Başka birilerine aitmiş. Sevgi Dindiciler başka birilerine aitmiş. Ben de bir aradım. Nihat Doğan diyeceksin eden... diye çok korktum yani. Nihat Doğan ne ya? Bir adama bakarım adam mı diye. O lafa eden var ama. Yani dünya için önemli olan o. Bir sayım başladı. unutulmayacak bir gecede girmeye hazır ol. Çünkü bu gecenin kahramanı sensin. Sensin. Sensin. Radyo Tüy Sunar. Festival gibi bir yılbaşı. Tek sahne, 3 konser. 3 konser. Vacan kutluyla ülkesi var Legendary Rock. <Gülüyor> Ve Levent Akın Disco 31 Aralık Pazartesi Yer Ankara Hilton Kapı açılış 21 2012'yi Sirve'de kapatmak istersen sınırlı sayıda biletler May Hürriyet Ankara'nın katkılarıyla Canım araya lafını böldüm seni. o yüzden ben senin lafını bölmeye dayanamam kıyamam Şarkıyı böldük gibi hissettim ben Yok canım şarkı marka bölme olmaz biz şarkı, böldüğümüz şarkıyı dinleteceğiz. Ama bir baktım onun altında bir şarkı var. Nedense bana Sabiha gibi geldi. Nabiha diye bir şarkımız Sabiha var. Sabiha dediğin o üniversite o sen dediğin. Hı. O da mı üniversite? Oktay vallahi ben bundan sonra bütün üniversiteleri şey yapacağım da, ezberleyeceğim de. Bir kulak aşinalığı olsun. Hadi Tabii ya böyle abi, üniversite var Şoktan şoka giriyor insan. Öyle, öyle de bir üniversite var. <gülüyor> Vardır da abi yani. ne Bilmiyoruz ki. Yok desem şimdi yani kaçmadı dersem yalan olur gibi var, bir şey yani. Var, bu. var var var var var. Ver, ver, ver, ver, Al, al, al, al, evet. Türkiye'de 2012'de 12 rekor kırılmış. Guinness rekoru. Ha. Ha. Re rekorların arasında enleri. çeşit çeşit şeyler 2012, var. 2012, 12 rekor. Bak mantelite hep böyle gitsin. Vallahi. Mesela 2018. Biliyorum. Kaç rekor? Ee, 16 mı? Hayır, Hayır. At baştaki 20'yi. Ben Anadolu şeşit sınavında da zaten bu tip sorularda hep başarısızdım. <gülüyor> Rekorların arasında en kalabalık iftar da var, en kalabalık makyaj yapma da var, internet üzerinden en uzun muhabbette. Şöyle tek tek bakalım mı? Tek tek bakalım. En kalabalık ee, baçata dansı yapma rekoru. Ha baçata biliyorsunuz milli danslarımızdan bir tanesi. Bir çayda çıra <gülüyor> bir de baçata. Şey olan baçata mıydı elde şeylerle mumlarla dansında? O çayda çıreydi Çayda Çaydası karıştırıyorum ben ikisini ya. 198 dans çifti. Dans, etmiş. dans çifti. Dans Bunlar çifti. başka maçta kullanılamazlar. <gülüyor> Sadece dans amaçlı kullanılan 198 çift çift, çift ele geçirildi. Dans etmiş e, ve demiş en büyük bisiklet en büyük benem diye Ondan sonra en büyük makarna kutusu üretim rekoru. Bu çok güzel. Kutuculukta da iyi bir noktada olduğumuzu ben biliyordum ama şu anda e, göğsüm kapardı. Türkiye'de e, yapılmış. Ama Oktay bunları söyleme. Sonra OTT'de gene olaylar çıkmasın. Nasıl en büyük kutuyu yaparız falan. Ah. E, Pardon. Yok yok bugün serbest ya. Serbest mi? Bugün, bugün serbest. Çünkü yapılan açıklamaya bakınca Fahir. Bakayım. Hakikaten. Yani <gülüyor> şiddeti başlatan öğrenciler diye açıklama olduğu zaman Sen he biz her şeyi söyleyebiliriz yayında. Öyle söyleyeyim. Rahat. Rahat ol yani. En fazla modelle podyuma çıkma rekoru. Cemil İpekçi Okyanus Koleji öğrencileri. Bütün he. kolejinin öğrencilerinin podyuma Herhalde mıydın? öyle olmuş. Kaçırdık biz onu. Hay Allah. Ondan sonra e en kısa sürede en çok kişinin kan şekeri ölçümü rekoru. Bu çok önemli. Türkiye Diabet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aa, onu ben e, televizyonda bir ara yani canlı mı seyrettim, nasıl seyrettim? Bir Hadi şekilde ya, seyrettim. Abi, Orada yani. tıkır tıkır atıyordu valla elektronik sayaç. Ondan sonra bak bak Ankara'mızda. Bak, bak, bak, bak, bak şimdi bak. <gül> değişik noktalarda. Değişik doğru oku, değişik. Türkçemize bir sahip çık. Değişik. Oktay uyuma, Türkçemize sahip çık. Değişik noktalarda, virgül. Virgül koydun mu? Koma, koma. <gülüyor> Elçilerde Biz... dinleyen sevgili dinleyiciler, Aynı koma. Şey ya, paragraf. Evet. <gülüyor> paragraph please paragraph I... the... Uh, uh, start the paragraph please thank you Eş zamanlı en çok at same, yapılan... At the same time. Fire. İstersen şey yapalım. Evet. Ona kadar Türkçe yapalım. Ondan sonrası İngilizce olsun. Tamam abi bana uyar. Tamam. Teşekkür ederim. Eş zamanlı en çok yapılan konser rekoru. Ankara Alışveriş Festivali kapsamında 41 konser yapılmış. Aynı anda. Aynı anda. Ay şaşırdık ayol hangisine gidiyordu? ben hiç hatırlamıyorum bunu ya. İlgisizim yaşadığım yere ilgisizim Allah kahretmesin beni. Yaşadığın şehre ihanet ediyorsun Oktay. Seni yaşadığın şehre ihanetten... En ser şekilde yargılamak istiyorum. Oktay Demirce parantez içinde 36. 24 saatte en çok kişiye makyaj yapma rekoru. Çok iyi. 5 makyöz kaç kişiye makyaj yapmış olabilir? Kaç, kaç kadına? Kaç kadına? 400. 1400. Yok artık. Yok artık. 5 saat falan. Yok artık. Tamam 5 makyöz... 24 saat. Ha 24 saat. Ne bileyim ya. Ama yani makyaj Ebru Gündeş makyajı gibi düşün. Ha, yani öyle. Sağlam 10 numara makyaj yapıyor. Daktayl yani. yani. Daktayl gibi öyle düşün. Öyle gözler evet. rimelli mimelli. Tabii tabii. Bir bakıyorsun I makyaj like. yapıldı mı buna ya kadın? Çok güzel ama makyajlı mı bu kadın? Tabii ki makyajlı. Makyaj ama yani en güzel makyaj yok gibi olan makyaj ya. İşte onu diyorum. O değil mi? Evet o, onu o, oymuştu, 531 evet. kadına makyaj yapmış. 531 makyaj. kadına mı? Demek ki burada şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. 5 makyaj 106 adam başı 106 en az bir tanesi 107 tane yapmıştır en az bir tanesi 107 en az 107 tane bir tanesi en az 107 makyaj yapmıştır 2 ve 2'den fazla sayı geçince onları çıkartıp toplayıp çarpmak bizim programdaki asli görevlerimizden Pigeon Principle Oktay Bey Pigeon Principle Doğru işte onu açıklayalım Yıllarca ben bu Pigeon Principle'ı öğretecek bir tane şey arıyordum be ben buldum mu bunu yapışmam mı? Bir gün şey yapalım mı? Bugün ona kadar bundan mı hiç bahsetmeyelim. Ondan sonra uzun uzun İngilizce anlatalım. Sonra. Evet. Gülercin dele prensiplerine göre bu makyajlardan bir tanesi en az 107 kişiye makyaj yapmıştır. Dikler Bravo. 24 ederim. saatte. En çok... Dur. Ben kimin yaptığını vereyim. Sen rekoru tahmin etmeye çalış. Evet. Nasıl tahmin edeceksin hiçbir fikrim yok ama. Siveri İl Yapma ve Kalkındırma Derneği. Siveri İl, en kısa sürede el yapan dernek olarak tarihteki yerini aldı. Vay biraz dolaylı, biraz dolaylı. Hayda. Biraz dolaylı. Mangal tipi bir şey mi? Değil. Daha romantik bir şey düşün. Mi? Aa öpüşme mi? mi? Hemen öyle geçme. O kadar romantik daha değil mi? Daha romantik bir şey. He. Daha romantik, böyle daha, daha giriş. Giriş, introduction. Tabii yani. Yemeğe mi gitmişler? Yok daha böyle duygusal daha duygusal Duygusal bir yemek sözel, mi? Sözel, sanattan, sanattan. Müzik mi? Mü? Sözel düşün. E, sanat. A Aşık atışması. Şiir ya, şiir. Ay, en bileyim. çok kişiyle şiir okuma rekoru Siverek'deki bu derneğe aitmiş kendilerini tebrik ediyoruz. Kaç? Biz rakam ver bari Oktay Maalesef. <gülüyor> rakamları rakam eriyecek. Çünkü Guinness kuralları geri. Rakamları. Aa, internet evet. üzerinden en uzun muhabbet rekoru Cenk Erdem'e aitmiş. Evet. Cenk Erdem'i de sevgiyle buradan selamlayalım. Sevgili, buradan öpücükler gönderiyorum Hakikaten, Sevgili Cenk Erdem'e. Valla seviyorum etmiş. ben. Aynen öyle. Tabii seviyoruz. En büyük alışveriş arabası rekor, rekoru. Rekörü. O da o bir abi, alışveriş... ileri demokrasiden söyle. Rekörler de bakıyorum hayatımıza girdi. Rekör. Ee, Rekör de sonra. bakayım. Rekör. Çok güzel. Ben Rek de seni... Rekör. 12 üniversitenin rekörü Kozmetik ürünleriyle yapılan en büyük resim rekoru. Bugün serbest fail. Bugün tamam, hiç öyle, hiç öyle bakma. Ben, böyle... Bakışlarını... <gülüyor> ben bir ara söyleyeyim mi demiştim de sonra vazgeçmiştim. <gülüyor> serbest olduğunu bileydim diyecektim. Bugün. bugün serbest sevgili dinleyiciler bugün serbest. Kozmetik ile yapılan en büyük resim rekoru. Aa Hatta kozmetik ürünleriyle. Mesela neler var kozmetik ürünleri? Ruj. Ruj. Ruj var. Rimmel. Rimmel var. Fondöten. Fondöten. Eyeliner. Kapatıcı. Aylin. Ondan bir sonra pek çok, çok şey yapılabilir. Neler neler rujla neler neler. ya öyle söyleyeyim yani. Tabii canım bir sürü rengi var o şeylerin. Farların varların bir sürü rengi var. Birden çok noktada dünyanın en kalabalık <gülüyor> iftarı rekörü. Rekörü o nereye ait? Türk Telekom. Kaç kişi? Rakan, veremiyoruz rakam veremiyoruz vay ya Haksızlık vallahi hep ya. ağzımıza bir parmak çalıp çalıp gidiyorsun noktaya çalıp çalıp gidiyorsun en çok sat, ne bu en çok satranç koleksiyonu rekoru ha. gırk mı o da ondaymış tamam ee, akın, gökyay. Akın, akın gökyay iş adamlarından akın gökyay iş adamlarından akın gökyay iş adamlarından akın gökyay Telefonunuz var, lütfen bu tarafa doğru gelir misiniz? İyi Oktay, bir de o zaman en geç reklam girme rekörünü ele geçirmeden... Onu da tabii ki... Ye, en alalım. geç <gülüyor> reklam rekörünü girmeden... Yeterli. Oktay. O serbest ya, Yeterli. en geç reklam rekörü... O serbestti. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Aynı fayi ya. Ay valla aynen. Kendimi tuttum aynen. resmen yani şöyle bir dinledim seni. Tutman mı Oktay tutman bırak. Val, valla bir tuttum kendimi sağ, yani ben sağ, de şey kasma. yapacaktım. Salma Salacaktım da salmadım dedim bir dinleyeyim bakayım aynısı mı? Aynısı. Aynısı sevgili imzal aynısı. sizle aynısını yapabilirsiniz. Yedit right fonu ağzıyla yapan radyocu yakalandı. Eski radyocu mu demediyiz yoksa? Dur daha Parantez erken Parantez içinde o Daha bir hafta falan erken konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yine erken konuşuyorum. Ya bir zamanında denk erken getiremiyorum. Erken konuşan ürünle. radyocu yakalandı. yakalandı. Bütün cümleleri yakalandı diye bitecek bundan sonra. Maalesef. Hepimiz için tabii ki geçerli. 21.7 milyon TL'lik süper loto kuponu çitilenen talilinin başına gelenler devam ediyor. Devam edeceği de benzer. Ee, dün sormuştum ya ben. Bütün kupon gittiyse nasıl hatırlıyor mu sayıları falan diye. Yani kupon duruyormuş ee, işte canım. Kuponda bazı şeyler okunmamış. Sayılar okun okunamaz haleymiş. Çitilenmiş çünkü resmen evet. pantolonun cebinde. Ya Allah ön yıkamalı programda yıkamayacaksın. 15 dakikalık programda yıkasaydı. Ben geçen gün cebimde para unutmuşum. Vallahi acillop gibi çıktı. Para da bir şey olmuyor ama ya. Para da Söz Para kalır Oktay. Ön yıkamalı da yapsan para duruyor fair. Ön yıkamalı ya sen 90 derecede bir yıka bakayım. Yine pantolonun cebinde bir şey olmaz ya. ya, ya. 90, 90 derecede, derecede pantolonun da... niye yıkıyorsun? Pan kaç kaç para? 20 mi? Of. 5 liralara bak mesela şey olur da. 5 liralar rakam bir yıpranabilir. Rakam büyüdükçe sağlamlığı artıyor. Beni 200 liraya hiçbir şey olmaz öyle söyleyeyim. Yani. Tabii riske atacak kadar öyle bir İngiliz atasözü vardır. 200 lirayı pantolon cebinde riske yıkayıp kadar, riske atacak kadar zengin değilim diye. Ya ya. Düz, ya. düz bir İngiliz söylemiş bunu. Ee, i̇kinci şokla sarsılıyor şu anda. Ee, beyefendinin adı neydi? Ee, İsim verme zaten canım. Adam talihli diye geçiyor. Talihli Talihsiz evet. talihli Doğru. diye geçiyor Şakir hatta. Bey avukatın ismini verelim. Kayseri'de yaşanan bu olaydan sonra e, dava açmak istemişler. Ya bu kupon bizim işte okunuyor bakın okunamaz okunmuyor efendim bu falan demişler. Oradaki gişede duran hanımefendi var ya o demiş. Ya demişler okunuyor o zaman dava açın falan deyince tamam o zaman dava açalım demişler. Gitmişler adliyeye dava harcı olarak 324 bin TL istenmiş. İsterler Oktay isterler. Ya demişler bu davayı kazanalım içinden verelim biz falan demişler. Cık, kabul etmemişler. Alacaklı kabul olarak yapıyorsun. yazın. 324.000 TL'yi tabii ki karşılama şansım yok e, demiş Şakir Bey'in e, müvekkiline. Ona çıkar birileri ya 324.000 lira ben vereyim falan filan diye. Gerçi davayı kaybetme durumlarında herhalde o harçta gidiyor diye tahmin ediyorum. E tabii dava bir kaybeden <gülüyor> Çünkü intikal taraf eder efendim. ödediğine göre. Yok yanımda... hocam o şey değil mi para da intikal ediyor efendim. Öyle bir şey mi var ya yani tazminat davası büyüklüğü, daha doğrusu tazminat da değil. Bu ne bu ya? Yani, yani açtığın davada geçen para... Mı ödüyorsun? Ee, bir Ahmet Oradaki paraya göre birazcık öyle bir durumlar oluyor. Sen biliyor muydun bunu? Ben bilmem ne Oktay? Ben şaşırdım çünkü ya. 21.7 milyon TL'lik Gerçi şey... ben biliyorum diyorum da yalan da söylüyor olabilirim. Ne, öyle peki, bir şey ev... var mı yok mu bilmiyorum. Yani bir sürü hukukçu dinleyicimiz var. Evokat dinleyicilerimiz var. Bir de ne bu yani? Böyle bir şey var? Bu ne? Luke Skywalker. Skywalker. Sevgili dinleyiciler bir yardımcı olsanız bize. Biz çünkü... Adli konularda tamam. Yani şey vicahiye çevirme olayını biliyoruz. Biliyoruz. Onu esasden, usulden hepsini biliyoruz. Ama dava harçları neye göre belli oluyor? Dava yani, harçları meblaya göre mi belli oluyor? Sevgili dinleyiciler olayım hemen bir söyleyiverin de biz de burada aklımızda yarım yamalak bilgilerle kalmayalım. Bir de meblağ söz konusu olmayan bir dolu bir dava var. Onlarda nasıl oluyor? Tarife mi var orada? Ya Sak, şey sakal mesela 29 mesela öyle mi? Ha şey... Orta ortasında berbere menu. gittim dikkat fix diyorsun? Evet yani. Vallahi venüllerde bir biraz farklı oluyordur diye tahmin. Ediyorum. Ama şey var. Bir saniye. Hop. Abi. Bir saniye sevgili dinleyicimiz. Bakalım olacak. Günaydın. İlk denemede. Günaydın. Günaydın. Gün Günaydın. Günaydın duyuyoruz şimdi size. Duyuyorum. Harika. Evet. İsminiz ne? Zeynep. Zeynep, Zeynep Hanım avukat verdiniz. mısınız? Zeynep Hanım. Ben duyuyorum sizi avukatım. Ha, ha avukatım avukatım ne güzel Zeynep Hanım ee, hangi konuda biraz şeysiniz? Uzmansınız. Eee davalarda. Ee, çeşitli davalar diye benim <gülüyor> various. <gülüyor> various davalar. <gülüyor> <gülüyor> ne harçlar neye göre belirleniyor Zeynep Hanım? Ee, az önce aslında doğru söylediniz. İki türlü bir nispi harçlarımız var. Yani gayrimenkul şey eğer bir değeri varsa değer üzerinden nispi harçlarımız var. 10.1 Buçuk. Evet. Ee, diğeri de makta oluyor. Onlar sabit yani, olanlar değil mi? Binde evet, 13.5 olan. Onlar um, şey değeri ölçülebilen şeylerin hmm. binde 13.5'u. Evet. Diğerlerinin ise oluyor zaten. 100 lira, 200 lira. Onda bir tarifesi var. Hmm. Ne dava tesbih davası açıyorsanız, işte icra davası açıyorsanız vesaire. Onların ya, yani bu 21.7 milyonun binde 13.5'u mu? 324 evet, evet. Bin, 324 ha, biraz tutuyormuş evet. ya baya baya tutuyor. Peki mesela şey e, boşanma davalarında şey istiyor işte 5 milyon dolar istiyoruz falan dediklerinde onlarda da aynı şey mi geçerli? Boşanmayla birlikte açılan e, maddi tazminat davalarında şey yok harç yok ama eğer boşanmadan sonra açarsan aynı şekilde var. O 5 milyon doların yine e, binde 13.5'unu alıyorlar. Alırlar diyorsunuz. Zeynep evet. Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok vallahi dediler. bir güneş gibi doğdunuz sabahımıza. <gülüyor> teşekkür ederim. Sağolunuz. <gülüyor> Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça yani mesela sevgi. Mesela sevgi. değeri işi. ölçülebilir mi sevginin? Hayır. Bakayım ölçülemez. O zaman ölçülemez. binde buçuk diye bir şey yok. Orada tarifeye gidiliyor harç için. Benim anladığım buydu. Bilmiyorum. Bak böyle ne gösteriyor okular? Tarifeye gider. Teşekkürler Fahir. Ee. Ee, 24 yani, bin lira yok diyorsun aç, açamıyoruz yani demiş, Açamıyoruz demiş Açama delirecek gibi olmuştur adam her ya tip, Her tip yolu deneyeceğiz demiş Kupo Her tip yol derken Kuponu Avrupa'da inceledik Gerekirse demiş. alacağımız için kurt adam olur Bence direkt Selçukur'a gitsinler Avrupa'da. Hiç gerek yok ya Selçukur'a nereye götürecek kurt adam mı olacak kendi kendine hiçbir yere götürmüyor. Hayır onu zaten bir iki kapı şeyini yıkaması lazım. Alacağın için gerekirse kurt adam olmalısın demeyelim. Evet hatırlıyoruz onu. kupayı Kupanı Avrupa'da inceleteceğiz edeceğiz demiş. Ben tam anlamadım Avrupa'da öyle kupanı inceleyen yerler mi var? <gülüyor> Nereye götürecekler? <gülüyor> Avrupa kriminal, İnsan Hakları Mahkemesi mi? Avrupa'da? Kriminal yerler falan vardır. Bizde de öyle yani kriminal demeyelim de işte şey laboratuvarlar var. İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidemez değil mi? Buradaki yolları. Gerçekten... Biz davayı açamadık ki beyefendi... <gülüyor> her büyük ihtimalle bana. Orada İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersin canım sonuçta. Oraya kadar yolu var. Orası son nokta. Ama burada daha davayı açamadılar ya. Yani açamadığın için o noktaya kadar gidebilirsin. Neden benim başıma geldi diyerek e, tarihli... İşte ben diyorum o evlilik fena çatırdar ya. Şu anda kah kahrediyormuş. Fena. Evet karısı yıkamıştı değil mi? Daha doğrusu öyle bir laf mı etmişti? Karım yıkamış falan diye. Ha karıçısı yıkamış. Adam yıkamamıştır tahmin ediyorum. Niye? Niye? Yani ne bileyim o adam çok da pantolonunu yıkayan adam konumunda olacağını zannetmiyorum. Çünkü cebinde unutan Çünkü adam. O sadece kuponu cebinde unutan adam, karısı da Değişik cebinde bir... kupon unutulmuş pantolonu ön yıkamalı programda yıkayan kadın unutmuş. Değişik donurdu. bir iş bölümü yaptın o aile için Faiz. <gülüyor> evet ama ben seni tebrik ediyor yanaklarından öpüyorum. Sağ ol canım. NASA Asteroid'e uzay istasyonu kuracakmış. Nasıl? Ya Zaten her yere kurduk ya bir asteroidin üstüne kurmadığımız kaldıydı demiş NASA'nın başkanı. Ona giden... da kuralım. Ona da kuralım. Paramız bol ya ona da kuralım. Ya Mars'a giden e, astronotlar ve çeşitli araştırmalar için. E, Mars'a giden mi? E tabi gidip giderek bir... çok uzak ya abi. Ha. Yol çok uzak yani bunu Afyon gibi düşün. Şey tesisi diyorsunuz. Ama benim bildiğim asteroid şey. birazcık böyle. Yörüngesine. Ha yörüngesine. Yörüngesine kuruyorsun yani tam tepesine diye bir şey yok. Tepesine tepesine. Neyse şarkımı kısa kestim dikkat ederseniz sevgili dinleyiciler o yüzden rahat olabilirsiniz. Şu anda bir saniye fark, baş başa kalıyorum kendime. Evet tamam. Ee, Asteroidin yörüngesini değiştirip istasyon kurmayı planlıyorlar. Ya değiştirmeyin bir şey de değiştirmeyin ya. Onun yörüngesiyle niye oynuyorsunuz doğanın şeyleriyle ritmiyle. <gülüyor> o demek ki o yörüngede dönmesi gerekiyor ki o yörüngede dönüyorsan, onun yörüngesini değiştirirsen ne olur? Ne olur? Sıkıntı olur abi. Sıkıntı olmaz abi. Oraya koyacaksın yörüngesine, Mars, yani buradan sonuç olarak Konya'ya gitmiyorsun abi, İzmir gibi düşün bunu. Ya tamam İzmir gibi. Konya'ya 3 saat, 3 saat 15 dakika, İzmir 8 saat. Bir yerde duruyorsun orada bir tamam, avlu alıyorsun, Ben sana yine şey durma demiyorum. Sucuğunu yiyorsun, güzel şeyini yapıyorsun. Anacım ben sana öyle demiyorum zaten. Tamam sen yap. Niye yörüngesini değiştirdin? E nerede duracaksın uzayda? Duracaksın mı? <gülüyor> duracaksın? O zaman ben de duracağım. Ya hayır yani konu ben kapandı konu, ya. konu, konu kapandı. Otomatik olarak kapandı. Ee, Beyaz Saray e, birkaç hafta içinde bunun için para e, çıkarıyormuş. Başkanım ya onun bir şey yapacağız diyoruz. Allah'tan Washington Üniversitesi'nde, Washington Teknik Üniversitesi'nde olaylar çıkmış. <gülüyor> 2.9 milyar TL olarak belirlenen projeyi uygulama koyup koymamayı e, kararlaştıracak. Karşı Bayan çıkmışlar. Saray. Bakayım, bakayım. Oktudan da sesler gelmeye başladı. Buna da karşı çıkıyoruz. Bu, buna, buna da karşı çıkılmış. Ya var bir şey var O'du yani. Ottu <gülüyor> bir kere daha yalnız kaldı. Bir kere daha yalnız kaldı. Valla hemen. <gülüyor> Washington Üniversitesi tepki koymuş. Barack Obama sert konuşacağı benzer. 2.9 milyar TL'nin 330 bin lirasını verseler aslında şu Kayseri'deki At beyefendiye. Her şey ne kadar güzel olmaz mı ya? Y yine kurulur o 2.6 milyar lirayla. Ben sana söyleyeyim Yani Yine kurulur Ama bir, bir adam Oyuyor. mutlu ha, olacak yani Biraz küçük olur o ayrı Yani o asteroidin yörüngesinde kurulacak Ara istasyon Ne bileyim böyle Biraz küçük olur dedim şey yapmazlar Vestiyer kısmını yapmasınlar yeter Yapmazlar 300 bin lira ya Ne şey olur yani K Kime dokunur Böyle böyle işte dünya birlik olamıyor Ondan sonra uzaylılara karşı Şey birlik olalım ol. İnsanoğlu olarak Bırak Allah sen oktay lütfen ya tek. Herkes kendi işinde gücünde Böyle şey mi olur ya Şimdi biz sistem olarak nasıl yapacağız? Onun yörüngeden nasıl değiştireceğiz? Şimdi musun? abi proje onaylanırsa şöyle. Şu şekilde, ilk defa bir gök, gök cismi yerinden oynamış olacak. Gök cismi yerinden oynar, gök cismi yerinden oynar. Neyse gene sustum bak. Valla yok ben dikkat etiysem bıraktım kendimi. Proje 10-12 yıl içinde uygulamaya konuyor. Ne kadar yani... süre abi? 10-12. O zamana kadar benim başkanlığım biter demiş Barak Obama. E bitsin abi demişler. Abim ne demiş? Abilim abili konuşmayın. NASA ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ki... Enstitüsü mü, üniversitesi mi? Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden de Otte tepki var. Otte bir ya, kere daha, daha yalnız kaldı. kaldı. Ee, enstitüsün raporuna göre Atlas V füzesi... 5 mi bu acaba? 5 olabilir mi Oktay? Atlas ve biraz manasız geldi bana. Bebi. İlla Al oraya bir Roma rakamı sıkıştıracağız. Sene olmuş 2013 bir Roma rakamı. Çünkü on güzel oluyor ya. Roma rakamı iyi duruyor yani. <gülüyor> enerji panelleri astroide Ay ve Dünya arasındaki bir noktaya yönlendirecek. Yani kaktırmak pa suretiyle. Enerji A paneliyle nasıl yönlendiriyoruz? Enerji sen? veriyorsun abi. <gülüyor> R2 mi enerji dediğin? Ha, sen kötü enerji olur. iyi enerji olarak. Tabii ama orada iyi enerji vereceksin. Kötü enerji verirsen oh, çok fena olur. İçinde insan olmayan bir kapsül taşıyor bir atlas V füzesi tamam mı? Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bu kapsül... Ben onu o asteroide gönderilmiş bir fitil gibi düşünüyorum. Bu zaten bu asteroitlerin bölgesi var ya. Mesela. Ne bölgesi fitil dedim çünkü az önce. Yani <gülüyor> asteroit bölgesi. asteroidlerin yoğun olarak takıldığı bir şey var. Asteroit zone. Bir bölge var. Tam Mars'a giderken. Tabi. Buradan çık Mars'a. Bol asteroit yapan bir bölgeden. Bol bir asteroit bölgesi var. O. Oraya aslında tam sabah geçeceksin abi. Çok keyifli oluyor biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok keyifli oluyor. Duracaksın bir kahvaltı edeceksin. Aynen devam. Yani o yüzden çok güzel yer seçmişler. Ee. Oraya gidecek bu Atlas V füzesi. Ondan Atlas sonra... 5'tir şunu Oktay V deyip durma kurban olayım ya. Ama tire yok arada. Tire olmadığı için bu V galiba fay. Ya 5 lira Atlas beş. tire mesela. E ee, orta, orta çizgı Alt çizgi. Diyorum. Alt çizgi. Yani Alt çizgi yok. 5 lira 5. 5 mi? 5 lira. Tiro... Atlas Roma rakamı beş beş. İşte 5 lira 5. İşte projeye Roma başlayamıyoruz rakamı. bile biz görüyor musun? Bak yani isim, ne biçim isim verdiler. Bu kapsül asteroidlerin bulunduğu bölgede tutuluyor tamam mı bu füze kapsülü? Ondan evet. sonra enerji veriyor bu solar panellerden. Solar solar diye diye içimi kıydı nokta. ne yapıyor? Daha bir defa solar dedik Uzaylıları bronzlaştırmaya mı çalışıyoruz? Solar cihazlarımız var. Vallahi bir iniyorlar dünyamıza. Hepsi solar. <gülüyor> birer adeta solar. şey. Neydi o kız cihazın adı ya? Sabah akşam solaryum yazları şeyin altında 10 saat yatar. Ha şey. Taş bebek kaplı Taş bebek değil. Taş bebek değil. Eda Taşpınar. Tamam. O geliyor gözümün önüne. O, onun gibi o renkte. Ne oldu ona ya? O, çok duruyor tatlısı. ne yapsın duruyor. O da işte bakıyor bakarak oluyorum falan dedi. Bızımlasın falan olmadı değil mi? Çok Yok olmadı. Bızım, bızımlasın olmadı. O. Bızımlasın olmadı mı hiç? Ha. Enerjisini solar panellerden alan kapsül. Vallahi Çünkü bir yerde enerji almak zorunda abi. Nereden oluyor? Güneşten alıyor. Güneşten aldığımı Ondan gene güneşe veriyorum. Asteroidi ayın yörüngesine sokuyor ve orada tutuyorum. Ayın yörüngesine sokuyoruz. Hmm. Hani her işimiz bitti bir de ayın yörüngesine. Ben demiş ancak kendi kendimi döndürüyorum. Bunu nereden çıkarttınız hocam? Ayın abi. itiraz edeceği bir nokta yok canım. Nasıl itiraz? Ay da çok monisttir. Çok monisttir. Asteroid uzay istasyonu NASA'nın Mars'a giden ekiplerin kullanımına sunulan ara istasyonu olarak ve deneyler için kullanılıyor diye Çeşitli amaçlarla Bir diyor. şey var. Oradan şey yapacak. Faiz şimdi bu projeye karşı çıkmayalım abi. Çünkü bu projeye karşı çıkarsak yarın bir gün uzay projelerini bu adamlar karşı çıkıyor diye. O da ikiye bölünmüş durumdayım. Bir tarafım Otti ot, ot ile hayır diyor. Diye. tarafım hayır diyor. İleri demokrasi yanımdı diyor ki hayır deme diyor öyle diyor. Nasıl olacağız bilmiyorum. Bu projeye karşı çıkmıyoruz. Bu projeyi seviyoruz. Uzay projelerini evet diyoruz. Yanlış anlamı olmasın. Evet, böyle yani. düz, böyle düz anlatmak lazım Fahir. Hmm, hmm. Düm düz anlatmak lazım. Yoksa dim, olmuyor ya. Yani. Düm direkt diyorsun. 1.6 milyar dolarlık yeni proje hayırlı uğurlu olsun diyoruz Amerika'ya bakalım. Onayı çıkarsa çok sayb. Ara durak olacak Mars Mars'a giderken. Ara durak. Çok güzel olacak. Ama ona da ara durak demeyelim ya. Ne diyelim? Ya böyle daha şık bir ismi olsun. Ara durak. Dinlenme tesis mi diyelim? Yani tesis mesis değil de böyle şık bir adı olsun onun ayrı bir bireyselini. Atlas V işte. Atlas V değil de Atlas 5. Demek ki bundan önce 4 tane daha yapıldı da demek ki onlar tutmadı, da demek Tutmadı demek ki tutmadı. Tutmaz abi. Tutma da abi gitme de abi derken size bir obsession dinleteyim oktay bey ya. <gülüyor> tamam. Ondan sonra da evlenenler boşananlar Köşesi. Evlenenler boşananlar yapamadı. Yarışma neyse yarışma gibi. Yarışmamız olmayacak. mı var? Yok yarışmamız yok da benim çok merak ettiğim bir konu var. Dün hoş bir sohbete denk geldim. O konuyu senle paylaşmak istiyorum. Tamam. Sevgi dinleyiciler. Önce son ben... derece erotik bir şarkıyla sizlerleyiz. Obsession. Fahir önce. Army, Army of Love. Obsession. Buyurun bakalım. Neymiş öğrenelim. Absız. Modern sabaklar, modern sabaklar, modern sabaklar. Ne diyorsun nokta gider miyiz? Valla ne bileyim yani? Gideceğiz herhalde abi. Gibi görünüyor. Yani. Eğlenceli olacak çok eğlenceli olacak gibi görünüyor Fahir. Hadi bakalım, hadi bakalım hayırlısı. Neyse biz esnaf olarak dükkanımızda olmak zorundayız ama olmasaydık kesin giderdik. Kesin giderdik. Çok eğlenceli bir parti olacak. Radyo yılbaşı Partisi sevgili dinleyiciler. Ee, Diyoruz. Yani kural kural yazılmış. Yani madde, madde manifestolar yazılmış. hazırlanmış. Manifestolar hazırlanmış. Üşenilmemiş hazır. manifesto hazırlanmış. O gece manifesto yakılacak. Tabii ki kapılar kapandıktan sonra herkes içerideyken yakılacak ve Sembolik herkes eğlenmeye dedi. bakacak. Bakacak. Ya Newsweek'ten çok yani üzülmedim üzülmedim be miyim de bir için buruldu. Yani Amerika'nın köklü dergilerinden Newsweek. Senin soracağın bir şey vardı. Bunu o konuya mı girdin falan? Yok o konuya girmedim. Onu artık ayrı ben bir Ben de diyorum geç... Newsweek son baskılı son baskılı. Daha, daha doğrusu basılı. Basılı. sayısını çıkardı. Acaba o o tip bir son tüketim sende içerisinde... var mı o? Varsa bana verebilir misin? Yok ama ben istedim. İsmail'ladım getireceğini. Ciddimisin? Ha. Bir tane de bana isteyeydin ya baby. İki tane mi diyorsun? <gülüyor> ya iki tane isteğeydi. Çünkü o çünkü yarın öbür gün gerçi bundan bir 60-70 yıl sonra güzel para eder gibi geliyor. Gerçi para etmez eder kaç demiyorsun. milyon kişi aynı şeyi düşünmüştür. Boş ver gitsin. Pas geçiyorum. Diyorum. Pas geçtim. Ya ne yapacağım? Tamam istemiyorum. Ama sarısını. şunu düşün yani şunun şurasında Ha gün sayısı varsa, 5 son sayı varsa tamam onu kabul. Şu konuşmaları dinleyen ya da yapan diyelim en azından iki kişi diyelim. Yani yüz yüz yaşını kaç kişi görecek? Ya yüz yaşını görecekler. Yani. olsun. Herkes onu saklar. Bir tek sen fahir. Torunum, torbam şey olsun diye. Bir tek ben olur mu canım? Okta'y sen de fena gitmezsin yani. Ben senin. <gülüyor> seksen... Olur mu ya genç yaşta refliyle yüz yüze kalmış bir insanım ben Faiz. Ya sen yani... ref, refli dediğin hallolur. Onlar gelip grip gibi bir şey ya refli dediğin nedir ki ya? Bugün en güzel çaresi var ya. İki fitil yapıyorlar. Geçiyor gidiyor. Fitil yani. mi? Ya yani O kadar şey uzmanla konuştum. Fitil denmemişti bana. Abi esas uzmanına gelmemişsin. Fitilin çözemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Fitil uzmanısına mesela fitil değil, değil mi? adam aklı değil de. başına gelir. Bünye kendine gelir. Der ki arkadaşlar ben kendimi bir çeki düzen vereyim der. O reflü ben sana söyleyeyim 10 saniyede kendini bir tamir eder. Hmm. kendim bile şaşırdım. Amerika'da öyle bir doktor varmış zaten. Her şeyin suyla tedavi edilebileceğine inanan bir doktor. Yakalanmış ee, mı? Uzun uzun. Ya bayağı adam tıp doktoru. Uzmanlığı falan da var. Yani ne konuda uzman tam hatırlamıyorum şu anda ama. Öyle bir yazısı vardı. Yani her şeyi suyla tedavi edebilirim falan deyip böyle uzun uzun açıklamış. Sen de mesela fitil uzmanı olarak e, literatüre geçebilirsin. Yani, inşallah... ne, ne doktoru? Herhangi bir doktorluğum yok efendim. <gülüyor> Matematik mezunuyum. Ama fitil konusunda... Ama fitil uzmanıyım diyerek... Benim in buna in inancım var yani o yüzden... E Zaten de. inanmak başarmanın yarısıdır Fahir. yarısı ya? %70, 6, 77 o civar bir şey olması lazım. Başarı nasıl şey yaptığını <gülüyor> Derginin evet. binasının siyah beyaz fotoğrafı... E ve Twitter'da hashtag işareti biliyorsun. Onunla beraber son basılı sayı ifadesi bulunuyor. Last print. Last print. print. Issue. Issue. Evet. de var. Hashtag'i de var. Newsweek dergisi de yayın, şey, yazılı olarak. dünyadan, basılı dünyadan diyelim. Roketliyor. Roketliyor. Bundan sonra interney. Ne varsa ne yoksa hepsi interneyden bulabilirsiniz. Hemen oradan sizi Afrika ülkelerinden Svisiland'ın değerli kralının bir üzüldü herkesi ya ona bir üzüldü sanki herkes niyeyse şey gibi. Ha hast. Hastasın canına olsun olsun e çok istiyorsanız kendiniz oradan offset baskı yaptırırsınız yani adamlarda basmayın demiyor ki istiyorsan git bastır diyor yine bastırır. <gülüyor> Print, değil print out değil mi? Offset baskı. Evet offset baskı, print out evet. ne istiyorsanız onun teknoloji ilerledi. Buyurun. Ee, Sivas biliyorsun kralımız var Sivas kralı. Ee, o da hep eşlerin 13 karısı var. Bugüne kadar nasıl seçiyordu böyle bir onların bir törenleri oluyor ya. Yöresel kıyafet dediğim. Stadyumda ben... değil mi? Vallahi stadyum mu bilmiyorum arkada ben öyle bir şey görmedim. Svaziland Otobos... stadyumu biliyorum ben. Svaziland büyük stadyumu. Hı hı. Ondan büyük sonra... Svaziland stadyumu. İşte çıplak kadınlar geçiyor sen sen sen eşim olacaksınız. Tamam, o tamam. zaman ben de olacağım diye oradan genç bir kız daha çıkıyor falan. Ee, böyle bir durum vardı ama mini eteği yasakladı e, Svaziland kralı. Bundan sonra oranızı buranızı açıkta bırakan kıyafetler giymeyeceksiniz falan filan demiş. Mini etek giyerek. Geçer adamın efendim, asabını geçer. bozmayın demiş. Hiç karışmasın. Ama demiş bir, şey, bir tek hal, tören hariç orada giyilir. Sinirlendirmişlerdi tabii ki. Demek ki <gülüyor> demek yani. Adamın 13 karısı var birisi mi baktı ne olduysa. Sonuçta biz de biliyoruz yani. Yani bu sinirlenince yapıyor liderler böyle şeyler. Tabii yani. ya. Sinirlendirmeyeceksiniz. Suyuna suyuna Bak suyuna, suyuna. Bakmayacaksınız e, karısına kızına. Hiç. Yani. Spaziyam. Gerçi bunda 13 tane karısı hangi yani yani. Yani hangi, hangi birisiyle başa çıksın? Sivil vatandaşlarını buradan seçelim. Sinirlendirmeyin, liderinizi sinirlendirmeyin. Liderinizin kralınız da sahip. Çünkü. Kralınıza, yani hiç hiç Vallahi ondan sonra refli olur sinirden. Ya, o adam refli oldu. Refli oldum ya. Yani lütfen. Stres sinir. Şitresidir. Bunlar en büyük şeyler. İhanetin bedeli boşananlar dünyasında. Boşananlar dünyasında Demimur dün bahsetmiştik. İşte onu söylüyorum. Ha. Maşallah iyi para almış. Almış mı istemiş mi daha dur. Almış almış boşandılar ya. Ne kadar almış? 522 milyon. Sen ya onun tari... 324 bin lirasını bu adama verse. <gülüyor> Az önce konuştuğumuz. <gülüyor> Dese ki 5 milyon da bana ver. Onu, onu tazminat gitti bitti ya. Hayır o demi, demi, Demi'ye dokunmaz o Mur. Ee, yani şey yapmaz bunu yani. 162 de zaten şeyden almıştı. Bruce Willis'den almıştı. Yuh 162 Vallahi. milyon Geçim dolar Geçim kaynaklarınız ben. boşanarak. 162 binlerim. milyon tele mi? Tele almıştı canım bunlar hep teleler. 522 milyon. TLde de Bruce oradan. Willis zaten yatırımını tele olarak yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet, en güzel yatırım teleye yapar. Yatırım demiş. Çünkü güvenmiyor abi falan demiş. Vallahi demin burada demin vurmuş. Güzel para şey yapmış ya. <gülüyor> Demek ki kadınlar var. Fettan ama, bir kadın. Ama şeyi çocuğu oldu mu? Eştin kaçırdan. Yok değil mi? Çocuk? Bakayım olmadı. Çocuk yok değil mi? Şeyden Bruce Willis'ten 3 taneydi değil mi? Bebeleri 3 tane bebeleri vardı Üç Allah bağışlasın çok var. güzel okuyorlar Oktay Hadi bakalım Çok güzel okuyorlar maşallah hele o ortanca Hele o ortanca O ortanca yok mu o ortanca En en birinci o en birinci o en akıllılar maşallah Cin gibi okuyor gözleri Faiz sizin bir tane şey abiniz vardı neydi Bedri abi. Bedri abi Kaç yaşındaydı o 90 mıydı ee, Yok canım o da 85 falan 85 yaşında olmasına rağmen abi diye seslendiğiniz güzel. o Bedri abi var ya, o... o gibi olacaksın sen e... Bir de Necmi abi var. O gerçek 90 yani. Bedri abi 5. 5 sene yalanla 90. Valla Necmi abi. Şimdi düşünüyorum da 90 yaşında adam abi demek. Herhalde hoşuna gidiyordur ya. E tabi abi dedirtiriyor işte. Yani dedirttiriyor. Sen diyene değil zaten dedirtene bak. Dedirtene bakıyorum ben. Onun dışında e, şeyler nişanlandı. Şeyler mi? Arda Tuğra, Sinem, Sinem Kabağlı e, Dün böyle yüzsünü göstermiş. su borusu gibi taktırmış kızcağız. Artık Arda mı öyle ısrar etti. Sinem mi öyle ısrar etti. Ama onu birazcık daha... Makul boyutlara getiririz. En kısa zamanda bir sinema kapatmalarını rahat rahat e, çarşamba izle. günü saat 11.40 seansının kapatmasını temenni, temenni ediyoruz. ediyoruz. Yani mutluluklar diliyoruz anlamında. Hadi bakalım hayırlısı olsun artık bu yaza yılın düğünü. Arda Turanla Sinem Kobal dünya evlerine girecekleri bu mutlu günde sizleri de aranızın aralarında görmekten herhalde gurur duyarlar. Sen şu şeyi sormuyorsun Fahir. İki saattir konulara konsantre olamıyorum ben. Haberlere bakamıyorum. Aklımda ne? senin dün bir sohbete tanık oldum dediğin ya, laf var. Şey var işte. Ve onu... dinleyicilerimizin de aklında büyük o, ihtimalle. Onu söyleyeyim ya. Böyle... Bu arada onu söylemeden 5'miş e, o. Atlas 5'miş. Beşmiş. Atlas 5'mişti değil mi? Fahir doğru haklıymışsın. Atlas. Dün bir dinleyicimiz geldi evet. işte. Evet. Tükkanı. Onunla sohbet ederken işte annesi falan da var. Ondan sonra işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yap. <gülüyor> yap Fahir. <gülüyor> yap. <gülüyor> <gülüyor> Ee, i̇şte dedi, e, işte posketleri dinleyemiyormuş bir şeymiş falanmış filanmış. İşte neyse bir ara yurt dışında dinliyor işte 3G ile dinleme şey olmuş. O biraz pahalıya gel ama diyor işte diyor onun için bir ritüel diyor annesi. Ondan sonra böyle banyoya girer mumları yakar. Ondan sonra böyle duş alırken falan neredi <gülüyor> anlattı. böyle mi dinleyicimiz? Hanefendi dinleyicimiz. Bayağı dedim bildiğin ayinli mayinli bir şey yapıyorsunuz da. Banyoda mı dinliyormuş? Banyoda dinliyormuş böyle. <gülüyor> Ondan sonra ben de şey diye düşündüm. Acaba bizi nerede dinliyor dinleyicilerimiz diye. Ben şimdi herkesin işte arabada içe giderken veya mesela çocuğu bırakıyoruz işe o zaman falan diyorlar ama ya, çeşit çeşit ee, dinleyenler var çeşit çeşit yerlerde. Banyoda mı dinliyormuş? Ya bizi nerelerde böyle farklı... <gülüyor> Ya banyoda da dinliyormuş. Her, yani banyoda dinleyebilir de banyoda ne yapıyor ne yaparken dinliyormuş yani. işte duş alırken, ne neyse işte dışını fırçalarken. Ba, yani banyoyu A. oturma odası gibi kullanıyor da olabilir onun için diyorum yani. Açık yani durumu yoktur diyorsun açık banyo. Durumu olacak diye değil canım sonuçta ev özel alan yani. yani özel gibi. istediği yerde dinler canım. Tabura Elle karışır tane. benle karışır. Koyar berceri bir tane Ama odaya banyoya. Ama hoşuma Enteresan Otur. şekilde dinlenme hoşuma gidiyor. Mesela böyle ne bileyim. Benim de. Onu, onu ben araya sıkıştırayım da sanki tek hoşuna giden o, sen herkes diyemişsin. nerelerde dinliyor bizi diye böyle değişik ama. değişik değişik yerlerde nasıl dinliyorlar onları merak ediyorum. Onu da sormak istedim bir ara soralım onu şey yapalım. Onu. Bizi nereden dinliyorsunuz diye. <gülüyor> bizi nereden? Yurt dışından dinliyorum diye cevap gelecek <gülüyor> bak, bak Gök. Ofiste Twitter, dinliyorum. Twitter'dan da soralım. Twitter'dan sor şimdi mi soracaksın? Hiç ne zaman soralım, sor. istersen hiç konuşmamış gibi yapalım yarın soralım. Öyle de yapabiliriz bana uyar. Bana o zaman artık. hiç konuşmamış gibi yapıyoruz yarın soracağız bunu. Bunu yarın soracağız sevgili dinleyiciler Sakın ona göre. Sakın sesinizi çıkarmayın sevgili dinleyiciler. Kimse sesini çıkarmaz O zaman sana bir şarkı dinleteyim mi Oktay? Dinlet, mi? dinlet demekle olmaz dinleteyim mi? Kim Oo, çıkardıysa Oktay, onu. Oktay sus hemen reklama geçeceğim senin şarkısının neyini? <gülüyor> sen reklam <gülüyor> sen, sana <gülüyor> reklam bile fazla. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tamam tamam Kelly ya çır çır çır çıldı çıldı çıldı çıldı tamam anladık yazık bu kızın da kim bilir ne derdi var böyle ağrılarına göre kesin bir Katie mi? Kelly mi Kelly klarsın Kelly mi Kelly Kelly gil Kelly ya Kelly gillerden klarsınlar pardon klarsın gillerden Kelly'yi dinledik sevgili dinleyiciler bazen tabi böyle Türkçe ile hiçbirbirine karışınca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> keyifli sohbetler oluyor Oktay ya bak. Çok güzel bir fıkra gibi bir haber var. Onu da vereyim ben. Vereceğim ben, mi onu? illa, i̇lla vereceğim mi yoksa? <gülüyor> acaba... Okey'e okey dördüncü. Bak habere bak. Onu Tunceli'de... acaba yarına mı şey yapsak? Yok yani ya ver ver. Bugün bomba bugün gibi var. patlatsak mı yarına? <gülüyor> yani? Yok dursun bugün şey yapalım. <gülüyor> yani hani öyle güzel bitirelim programımızı. Keyifli keyifli bir tamam, program. Tunceli'de kış uykusuna yatınca uyuyamayan bir ayı Yiyecek bulmak için Hanuşa köyüne indi. Bu sırada 6 kişi köy kahvesinde sen okey oynarken bir anda kapı açıldı. İçerine girse beni abi. Ayı girdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya Hanuşağ. Yeterli. Köylülerden beşi fırsatını bulup kaçtı. Muzaffer Bey kaçamadı. Ee, boğuştular azıcık. Biraz sopa alıp geri döndü diğer arkadaşlar. <gülüyor> Yedi, saldırgan ayı yediği sopa darbeleri. Üzerine ormana kaçtı. Belki hayvan oturacak bir çay içecek. Dönecek gidecek ya. Evet, Bu ayılara mı? karşı olan önyargımızı da yani... Ne kadar şey ya? Bakayım. O sesler gelmiyor. Ona karşı değiliz galiba. <gülüyor> Allah Allah. Ne olmuş? Sopalarla mı girmişler ayıya? Kaçtı zannetmiştim. Eğersem sopa almaya gitmişler dışarı. Ya böyle şeyler olur be Oktay. Yani sonuçta... <gülüyor> Bak al Sonuçta, başka bir tane daha bu adama inat yaparcasına gazete galiba. falan okumasın ya o 21 küsür milyon liralık tarihi var ya biletine Evet dava açmak için 324 Kayseddi bin ki. lira isteyen tamam. e, istenilen İngiliz futbolcu David Beckham ve ailesi 11 günlük tatil için e, nereye gidiyorlar e, maldivlere gidiyorlar 11 günlük tatilin bedeli 730 bin lira Şimdi adam sinirlenmez 11 mi? gün değil 5 gün gitse. 5 gün gitse. O 330 bin lirasını varsa, Ne kadar güzel olur. 5 günde sonuçlansa dava 5 gün sonra alır ya. Ben size taksitle ödeyeyim der ben yani. Ben sana söyleyeyim mi? Denk getirirlerse uzatırlar bile. Ya benim yemin Tatil ediyorum uzatırlar. olsa veririm ya. Yemin ediyorum olsa veririm. Hiç. Yani nelere para harcamıyoruz ki? Benim nelere çok sevdiğim nelerim? bir arkadaşımın bir lafı vardı. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz diye. E? 300... <gülüyor> eh mi? 324 ya, yani. Çok seviyorum <gülüyor> dedin ya oradan bir. 324 bin TL nelere harcanmıyor ya? Ya nelere nelere para veriyoruz. Bu yani. arada dinleyicilerimizden. Ee... Ağır mı var bizim? Yok nereden dinlediklerine dair cevaplar Vallahi geldi ama. Twitter'dan. Biraz okusan ya Beybi Yani tabii cevap vermeyin dediğimiz için. <gülüyor> öyle çok ayrıntı gelmemiş açıkçası. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Ee, yurt dışından dinliyoruz zor oluyor <gülüyor> web sayfası ayrı çöküyor o Öte, ayrı, ayrı çöküyor demiş. çöküşlere gelesin Üç evet alicimiz. sormadınız ama cevap vereyim demiş Tolga Bey versin internetten diğeri de devam etmiş fakat demiş o da açılmıyor demiş da. hep böyle açılmıyor açılmıyor açılıyor, dinleyemiyoruz Cevaplar. demek ki dinlenemiyoruz Oktay ya da biz dinletemiyoruz dün bizim Ozan Kaya Delen de öyle dedi abi ben sizi dinleyemiyorum dedi e demek ki dinlemek istemiyorsun galiba abi dedi gitti ama öptü öptüyse o zaman şey yok ya sorun yok. Sorun yok değil mi? Sorun yok o Siz zaman. Siz de bizi öperek dinlemeyebilirsiniz isterseniz sevgili dinleyiciler. Öptüse, <gülüyor> öptüyse ben sana bir şey söyleyeyim mi Fahir? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öptüyse gerçekten dinleyemiyordur. <gülüyor> vallahi ama. Öyle Bazıları çünkü laf sokmak için ben sizi dinleyemiyoruz deyip gidiyorlar ya. Ha. Öpmediyse o şey olur da öptüyse problem yok. Öptüyse problem yok. Problem yok. Ay. Bey çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah burada teşekkür edilmesi bugün gereken de, birisi varsa o da sensin. Bugün de e, dinleyicilerimizle beraber olduk. Evet. Mikrofonumuzu açabildik. Eğer kısmet evet, olursa yarın gelebildik. olacağız. Yarın da ne olacağız? İnşallah dedik. İnşallah de Oktay. İnşallah. Diyelim. İnşallah. Ee, sonuçta diyelim yani. Evet. Bugün de yine e, bir programı daha sinirli başladığımız programı rahatlamış olarak. Sinirli değil ya. Sinirli değil. Sinirliydik. Ya, sinir denmez o. Başka bir şey. Sinirliydik çünkü yani. bir takım üniversitelerin yaptığı açıklamalarla başladık bugün. Evet. Yani o yüzden ama ne, ne kadar güzel evlilik haberleriyle bir şey haberleriyle yapar, bitirdik. bitirdik. İşte bir, bir programın daha burada sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar İleri Demokrasi'nin programı. Eee <Gülüyor> Her zaman İreli'ye bakacağız. İreli. İrelimiz parlak sevgili dinleyiciler. O yüzden yeniden merhaba demek için şimdilik hoşçakalın demekte de hiçbir zul görmüyorum. Ama şuradan şarkı seçemedim. Böyle mesela ben sana... Şöyle söyledim. neşveli bir şey çal Fahir ya. Bakayım ama neşveli mi bilmiyorum ki bu. Bunların bir kısmını bilmiyorum ben. Peki şunu deneyeyim mesela sıradaki parça sırada, tüm sevenler için gelsin sıradaki parça. Bakayım mı? ama şey değilse değiştiririz. 2012 yılının Bakayım son mi? sıradaki parçası çalınıyor sevgili Bakayım arkadaşlar. Bakayım mı? mükemmel bir gün olacak.